Ee, i̇hramlı bir şekilde tavaf alanına almıyorlarmış hocam bu sene herhalde öyle hmm. bir uygulama varmış inşaattan dolayı Kabe'de evet. e, metaf alanı dediğimiz yere. Bu şekilde hacılarımız veya umreciler Kabe'ye daha yakın olabilmek için veya metaf alanına girebilmek için e, yalancı ihram giyip hmm. orada tavaf yapabilirler mi hocam bu uygun mudur buyurun. Evet bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Yani eğer orada böyle bir nizam koymuşlarsa, böyle bir kural getirmişlerse, e, öyle olmadığı halde yani ihram giymesini gerektirmediği halde, ihram giymek, o elbiseyi giymek ve e, sırf orada bulunmak için böyle bir şeye tevessül etmek doğru olmaz. Şimdi şunu bilmek lazım, ibadetler Cenab-ı Hak için yapılır. Bir insan yanlış bir şekilde, Allah'ın istemediği bir şekilde bir ibadet yaptığını zannetse bile ibadet yapmış olmaz. Özellikle bu hac meselesinde, Kabe'yi ziyaret meselesinde daha dikkatli olmak lazım. Yani insan Allah için yaptığı bir işe hiçbir tane yanlış karıştırmamalı. İyilik yaptığını zanneder aslında kötülük yapmış olur. Bakın çok basit bir örnek vereyim. Hazreti Peygamber 35 yaşında. Ficar savaşları oldu. Yani günah savaşları, haram aylarını, kutsiyetini, masumiyetini çiğnedi Araplar savaştılar ve Kabe de yıkıldı. Kabe'yi tekrar yapmak istediler. Bir araya geldiler Mekke'nin müşrikleri, Ebu Cehil, Ebu Leheb gibi müşrikler de var. Daha sonra Efendimiz'e inanmamış insanlar da var hı hı. ve dediler ki biz Kabe'yi yapalım. Yapalım ama bizim haram kazançlarımız da var. Fuhuştan kazandığımız, faizden kazandığımız, gazptan, yağmacılıktan kazandığımız paralar da var. Ancak bu Kabe Allah'ın evidir. Allah'ın evini yaparken haram kazançlarımızdan hiçbirisini karıştırmayacağız dediler. Bunu söyleyen kim? Müşrikler bunu söyledi. Yani şunu biliyorlar yanlış yaptığımız iş yok ama hiç evet. olmazsa yaptığımız bu hayırlı işe Allah için yaptığımızı düşündüğümüz bu işe haram karıştırmayalım. Ve nitekim yaptılar ve paraları yetmedi. Kabe'nin yanındaki Hicir dediğimiz Hatim dediğimiz bölge var. Yarım daire. Evet. Orası da aslında Kabe'nin bir parçasıdır. Onun dışından tavaf etmek lazım. İçinden tavaf edilirse tavaf geçerli olmaz. Ancak helal paraları yetmediği için onu Kabe'ye dahil edemediler. Bakın müşrikler bile bu şekilde davranıyorsa, evet. yaptığımız güzel işi haram karıştırmayalım diyorsa, bir Müslümanın koyulan kuralların, kuralları çiğneyerek mesela hacca gitmeye çalışması, yanlış yollarla, haram işlerle, şoför değil, şoför olarak gidiyor. Kasap değil, kasap olarak gidiyor. Yalan söylüyor. Veya mahremsiz gelmedin deniliyor kendisine. Bir tane yalancıktan bir dayı buluyor mahrem. O şekilde hacca ve umreye gidiyor. Veya sizin buyurduğunuz gibi aslında oraya belli e, mülahazalar, faydalar sebebiyle kalabalığı önlemek için efendim yalnızca umre yapanlar alt katta tavaf etsin deniliyor. Hı hı. Ancak e, umre, umreci olmadığı halde veya umre yapmadığı halde sırf Kabe'ye daha yakın olayım düşüncesiyle üzerine o elbiseyi giyiyor. Efendim orada tavaf etmeye çalışıyor Yani yalan söylüyor Kimi kandıracağız bizi Cenab-ı Hak için o işi yapıyorsak O zaman o işe hiçbir tane yalan sokmamalıyız Yani buna uygun demek Buna doğru demek mümkün değil